Ve sunanlar, Büşra ve Uygar Merhaba, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği İşbirliği'nde Türkiye'de nesli tükenmekte olan Harran kertenkelesi, çok gözlü hatay mavisi bir kelebek türü bu, bozkır kartalı, karakulak kedigillerden ve hasbenli sığır kuyruğu bitkisi koruma altına alındı. Ortak yürütülen yeni bir metodoloji kapsamında Türkiye'nin nesli tehlike altında türleri için tür eylem planları hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi projesi Ağustos 2020'de hayata geçirdi. Projeyle Türkiye tür koruma stratejisinin oluşturulması ve tür eylem planlarının hazırlanması için nesli tehlike altındaki türlere öncelik verilmesi hedefleniyor. Koruma altına alınan türlerden Harran Kertenkelesi ile ilgili Urfa'da Harran Kertenkelesi eylem planı ve çalıştayı düzenlendi. Bu böyle olurken CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na dilekçeli başvurarak Bakanlığın Taşra Teşkilatı'ndaki 14. Bölge Müdürlüğü Van il'e Şube Müdürlüğü'nün Gülpınar ilçesinde Pagan bölgesinde koruma altındaki yaban keçisinin avlanmasına ilişkin açtığı ihalenin iptalini talep etti. Tanal Dilekçesi'nde 5 Ekim 2022 tarihinde Av Turizmi adı altında 30 bin lira açılış bedeliyle bir yaban keçisinin avlanmasına ilişkin ihale düzenleneceğini hatırlatırken, söz konusu ihalenin kanunlara, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu altına çizdi. Hayvanların devlet ihalesiyle avlattırılmasının kabul edilemez olduğunu Direkçesinde vurgulayan Tanal yaban keçisinin dünyada ve ülkemizde nesli tehlike altındaki türler arasında olduğunu Dünya Doğa Koruma Birliği'nin yani IUCN'in yayınladığı Dünya Kırmızı Listesi'nde vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler yani Wu kategorisinde yer aldığını anımsattı. Tanal dilekçesinde Tarım ve Orman Bakanlığından talebini şöyle tekrarladı. Bakanlığınız tarafından kanunlarımızı, anayasamıza ve uluslararası sözleşmelere aykırı olarak gerçekleştirecek olan açık teklif usulüyle 14. Bölge Müdürlüğü Van İl Şube Müdürlüğü'nce bir adet yaban keçisi kotasının av turizmi kapsamında avlattırılacak yabancı avcı kotalarının satış işinin ihalesinin iptal edilmesine ilişkin gereğinin yapılmasını Ederim. Biyolojik çeşitlilik haberleriyle devam edelim. Bir günden Buse İlkin yerlinin haberine göre kuş yaşamının yok edilmesine dair şimdiye kadarki en ürkütücü tabloyu çizen dünya kuşlarının durumu raporu yayınlandı. BirdLife International tarafından 4 yılda bir yayınlanan raporda tarımın yaygınlaşması ve yoğunlaşması türlerin %73'ü üzerinde baskı oluşturuyor dendi. Doğal kaynakların sömürülmesi, iklim krizi, altyapı projeleri, deniz kaynaklarının yoğun kullanılması, iç suların kirlenmesi, ormancılık ve istilacı türler, kuş türlerini tehdit eden ana etkenler olarak belirlendi. raporda tarla kuşu, örümcek kuşları ve kiraz kuşları gibi açık habitatların yaygın türlerinde devam eden nüfus düşüşleri ve yaşam alanlarının daralması, genel olarak doğanın bütün bileşenlerinin yok olması, artan kimyasal tarım ve... Bütün bunlar etkisini açıkça gösteriyor dendi. Dünya genelinde kuş türlerinin %49'unun sayısı azalırken 8 kuş türünden birinin yok olma tehdidi altında olduğu kaydedilen raporda 1500 yılından bu yana en az 187 kuş türünün neslinin tükendiğinin doğrulandığı veya tükendiğine ilişkin şüphelerin olduğu belir belirtildi. Tarımda artan mekanizasyon, kimyasalların kullanımı ve arazilerin dönüştürmesi kuşların yok olmasında büyük rol sahibi. Bu gerekçelerle çiftlik kuşlarının sayısı %57 düştü. Raporda orman yangınları, habitatların tahribi, iklim krizi, son yıllarda artan kuraklık ve sellerin sürmesi ve bunlar da sağlıklı ekosistemin temel taşı olan kuşların yok olmasını beraberinde getirdiği söyleniyor. Dünya kuşlarının durumu raporunda Şunlara özellikle dikkat çekildi. Her 8 kuştan biri yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Avrupa'da 1980 ve 2020 yıllarında tarım alanlarında yaşayan kuşlar %57 azaldı. 1988 yılından bu yana 436 kuş türünün nesli tükenme riski bir kategori daha arttı. Yani demin bahsettiğimiz Wu kategorisi gibi. Bir iklim, bir felaket haberiyle devam edelim. Kuzey Akım'ın... Danimarka adası Bornholm'e yakın bir noktasında boru hattında sızıntılar meydana geldi. Rusya ve Avrupa arasında devam eden gergin enerji krizinde göz önünde bulundurulduğunda sorunun boyutu daha da büyük. NATO'da sızıntıları sapotaşa bağlayanlar arasında sismologlar sızıntıya neden olan unsuru tam olarak belirlemeye çalışırken başka araştırmacılar da ne kadar metan gazı ortaya çıkacağını anlamaya çalışıyor. 26 Eylül'de kuzey akım operatörleri 105 bardan 7 bara çok ani bir basınç düşüşü kaydettiler. Kısa zaman sonra Baltık denizinde 1 kilometrelik yüzeyi kaçan gazın baloncuklarıyla kaplandı. Kuzey akım 2 Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinden beri kapalıydı ancak içi gaz doluydu. Bu gazın da %90'ı metan. Björn Lund, Uppsala Üniversitesi'nden bir sismolog, daha önce böyle bir durumda hiç karşılaşmadığını söyledi. Bu olaylar iklim camiasında ayağa kaldırdı. Çevre Savunma Fonu'ndan enerji sorumlusu mühendis Andrew Baxter, olay yerinde çok bilinmeyen faktör var, dolayısıyla ne kadar metanın atmosfere ulaşmış olduğunu tahmin etmek zor dedi. Biliyorsunuz metan çok güçlü bir serak gazı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.